Allahu Rabbi al-alamin. Ve alaibatul ala siedina ve nabiyina ve şafi'ina Muhammed. Ve ala ve بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde kainatın nuru, Allah'ın yüce sevgilisi Habibi, beşeriyetin ezelden ebede rehberi, önderi, tek peygamberi, Cenab-ı Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakından, şahsiyetini öğren amirlerden bahsedeceğiz. Muhterem Müslümanlar, biliyorsunuz adetimiz, mozula girmezden evvel, Peygamber Efendimiz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 Yüce Nebi'nin Ümmetiyiz Elhamdülillahi Teala Ve dua ediyoruz Muhterem Müslümanlar Kapı Camii'nin muhterem cemaati Dua ediyoruz Sabahı haşre Kadar Neslimizden gelen evlat ve yavrularımızı da Yüce Peygamberine Hazreti Muhammed'e Ümmet olma şerefiyle Yeşert Allah'ım Diyoruz fahruddin Iraki diye meşhur bir veli, meşhur bir edib meşhur bir şair Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini Lemaat parıltılar diye tercüme edilmiş Lemaat isim ismini verdiği kitabının mukaddimesinde Şöyle fena ediyor bakınız Allah Resulü'nü Ruşen şevet, ziruşeniye men cihan, ger perdeyi sıfatihud, az heme furuderem. Efendimizin dilinden, Fakruti'nin Iraki lemaatını da ifade ediyor. Eğer diyor Peygamber Efendimiz. Ahmediyet ve Muhammediyet.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 Şu gördüğünüz dünyayı aydınlatan güneş benim ışığımın karşısında bir huzmedir, bir çimkedir diyor. Uzayıyor fakat saatim çok çabuk geçtiği için hepsini okumayacağım muhterem Müslümanlar. Sonundan iki beyit daha okuyacağım bakınız. Hursi de Asuman zulüm Hurşid-i asuman-ı zuhurem, medar. Zerrat-ı kainat, eger geçti mazharam. Gördüğünüz, gördüğünüz bütün ecram-ı kainatın güneşi benim. Eğer alemdeki bütün zerreler benim nurumla dolu görünürse teaccüb etme diyor muhtemelen ya kainatın kainatın nur ve feyze nail olduğu ana kaynak güneş benim nurumdur ben varlıkların güneşiyim Fahrettin Iraki söylüyor bunu Peygamber Efendimizin dilinden eğer baktığın her zerrede hakikati Muhammediyem nuru Ahmediyem görünürse teaccup etme diyor muhtemel Müslümanlar burada birkaç kelime söylemek istiyorum Ve refa'nâ leke zikrak. Ayyicellesinde müfessirin. Ve refa'nâ leke zikrak. Ya Muhammed senin için zikrini, hakikatini Adını, ismini yükselttik ve Ali kıldık buyuruyor Cenab-ı Hak. Elen neşrah leke sadrak diye başlıyor. sure tamamen Peygamber Efendimiz'e hitaptır. Aleyhissalatü vesselam. Bu arada ve rafa'na leke zikrak. Senin için zikrini yüce kıldık, Ali kıldık, yükselttik ya Muhammed. Evet. Ali Ülkari Hazretleri bu Ay-i Celle'nin şerhinde diyor ki koca üstad şu manaya gelir nerede şehadet okunsa hep beraber okuyalım eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü yani şehadetin yarısı Allah'ın vahdaniyetini ifade ediyor değil müslümanlar ikinci yarısı ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü nerede tevhid okunsa hep beraber okuyalım La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Yarısı vahdaniyeti hakkı ifade ediyor Allah'ın dirliğini ve tekliğini şerikten ve nazirden münezzeh, mübarra, müteali, mukaddes olduğunu Yarısı da Muhammedur Resulullah diyor muhterem dinleyiciler Yani Allah'ın zikri nerede varsa Cenab-ı Hak Muhammed'in zikrini de o seviyede karşısında zikrediyor Hatip efendiler çıkıyor muhterem Müslümanlar Minber'e Elhamdülillah, Elhamdülillah dedikten sonra Neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh diyorlar. Sonra Ve neşhedü enne seyyidenâ ve mevlânâ muhammeden abduhu ve resûlü Bütün hatip efendiler arz üzerinde kâinatta bir buçuk milyara hitap ederken Allah'ın varlığına şehadetten sonra Hatip efendiler ve şehadet ederiz ki Hz. Muhammed onun hem kuludur hem de Resulü'dür diye şehadet ediyorlar. Yine beraber Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin ismiyle ismi beraber. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar kürsüye çıkıyoruz. Her cuma dinliyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra bütün vaiz efendiler ezelden ebede.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 Yıkanlar milyar defa kahrolsun Rabbim. Sırf gavrının hakkından zatı'nın geleceği günü bekliyoruz yüce Rabbim. Yüzlerce camileri yıktılar. Fakat yapılacak muhterem üminler yapılacak inşallah. Alem-i İslam birleşerek inşallah şöyle bir gün ışığına kuşluk vaktine çıkılsın yıkılan minareler tekrar dikilecek o indirilen kubbeler tekrar inşa edilecek inşaallahu teala muhterem müslümanlar tacikistan ve hindistan pakistandan tutunuz Yen, yemen ve sanalar körfez ülkeleri ümit burnundan afrikanın en alt ucu ümit burnundan tutunuz türkiyemize cezayir ve fasavarıncaya kadar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 Küçük, büyük, hepsini Müslümanlar yapsınlar diye. Muhtemel Müslümanlar. Küçük, büyük, bütün hasenatı şunda mı rızası acaba, bunda mı? Bazen adam Kabe yaptırıyor, razı olmuyor. Bazen köpeğin önüne ekmek doğruyor, Cenab-ı Hak razı olmuyor, kesip gidiyor. Resul. Acil. Öyle dersin hocam? Eyvallah öyle. <gülüyor> ya. Bazen adam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 Gözünün yasını, yaşını dindiriyor, eliyle de şöyle gülerek başını okşuyor. O yetiğimin kalbine surur, ilka ettin diye Cenab-ı Hak bir ömürlük günahını affediyor. Öyle olunca, canım bırak bu iş küçüktür deme, etrafındaki fakirleri yokla, bul kadınların odununu, kömürünü al, bir çare esiri firaş olmuş insanların hatırını sor, tamam mı? Düşenleri kaldır, ağlayanları güldür velhasıl hayatın boyu herkese iyilik et. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Müslümanlar şu söylediklerini, vallahi zervelerimden koparak samimi olarak söylüyorum. Demek ki İslam baştan başa iyilikler, güzellikler, yüksek huylar, ahli ahlak ve emsali fazail ve kemalatın dinidir. Aziz kardeş ben sana bak Mevlana'dan misal vereyim. <gülüyor> Sen diyor hiç gübre böceğinin gül kokladığını gördün mü diyor Mevlana Mesnevi'sinde.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 Yahu kuzum, İslam ruhtur, İslam candır, İslam hayattır, İslam güldür, gül ruhudur. Hani ben böyle başım daraldı mı biliyorsunuz Mevlana'ya ne, yap, ne yapayım muhtelen Müslümanlar? İfade de acize düştüm mü aşk erine müracaat ediyorum. Şu adamın haline bir de sen konuş diyorum aşk erine, kubbe-i hadranın sahibine hemen imdad ediyorum Esnevi'den adamın biri itriyatçılar çarşısından geçiyormuş muhterem müslümanlar attarlar tabiri aslında itriyatçılar demektir sonradan hurda malzeme satanlar olarak kullanılmış mumi olarak itriyatçılar sağında solunda dükkanlarda hep gül ruhları şebboylar menekşe ruhları dünyanın en güzel kokuları geliyormuş kapılardan tabi dışarıya ha ne derler muhterem müslümanlar ecdadımız var is koksun Mis yanına var, mis koksun derler. İtrey açılar çarşıda varınca adamcağız geçerken her taraftan gül kokuları geliyor. <gülüyor> evet. Aşk eri öyle diyor. Adamın fedalaştı diyor, kötüsüne gitti diyor. Bu hal düştü bayıldı diyor. Güzel kokular burnuna böyle her taraftan gelince tabı habisi kaldıramadı, düştü bayıldı diyor.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 Mevlana'dan ediyorum. adam gidiyor elinin altında şöyle bir şey saklamış getiriyor kalabalığı yarıyor o yerde yatan yer adamı burnunu bir koklatıyor adamın gözü açılıyor bir daha koklatıyor dizinin üzerine geliyor adam bir daha koklatıyor ayağa kalkıyor adam Hz. Fir diyor ki Oradaki esnaf diyor adamın elini koludan tutular Sen Hızır mısın, İlyas mısın, Danyal mısın, Lokman mısın? Sende bir hal var, bir sır var sende. Söyle bize dediler diyor. Adam ölüp gidiyormuş sen. Onu bir merhalde kaldırdın ayağa. Midir bu? <gülüyor> Muhtemelen emirler. Adamcağızın söylediği bu. Arkadaşlar diyor ben bu adamın akrabasıyım diyor. Kendini bilirim.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 Kavm-i Tübba'ın düba, Kavm-i Tübba'ın bin Duru' diye reisi Peygamber Efendimizin zuhurundan nübüvvetinden Medine'ye gelişinden 700 sene evvel Medine'ye gelmişler Asr-ı Fahri Kainat'tan 700 sene evvel Medine'ye gelmişler uzun bir kaside muhterem Müslümanlar, sadece ben iki beytini aldım bakınız. Yazdırmışlar Medine'ye koymuşlar dönüyorlar. 700 sene evvel indirmeyler. Ya. Zaten zaten Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde Davud Aleyhisselam'ın Zebur'unda Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ında ve bütün sahifelerde Hazreti Adem'den tutunuz da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 Binaenleyh evlenmek lazım, mesil meydana getirmek lazım, neslinden 124 bin enbiya ve Hazreti Hatemül Enbiya'nın gelmesi lazım. Cenab-ı bu ağaçtan yeme dediği halde, o ağaçtan yedi ve cennet bahçelerinin iki buğday değişi değişiverdi geçti diyor. Ya Rabbim! Muhtemel Müslümanlar! İslam şairleri içerisinde de erler geçmiştir ha. Ali Cemaat, Hafızı Şirazi, Acemistanın dev şairi, Divan şairi Hafızı Şirazi, size 50 defa okudum ama yeri gelince bir defa daha okuyacağım. Öyle diyor Divanında. Pederem razı irzvan, bedükendüm bir fırıkt. Na kalf başım eğer men becvi ne fıruşam. Hafız Şirazi öyle diyor. Babam Büyük atam Hazreti Adem Sülbünden Muhammed'in geleceğini duyunca Cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişti diyor Eğer ben bin arpa tanesine değişmezsem babamı oğlu olmayayım diyor Tatlı şeyler muhterem Müslümanlar Tatlı şeyler evet. ya, ya. Rabbim bizi büyüklere rafik Amin Müslümanlar böyle dua ediyorum. Rabbim bizi büyüklere rafik Amin. Hani Süleyman Çelebi ne diyordu? Mevlid'in Mevlid'in, Mevlidin Ebevi'nin Musannifi Mevlifi Süleyman Çelebi ne diyordu? Sana layık kullarınla hemdemet ehli derdin sohbetine mahremet diyordu ya İslam sabahı haşre kadar Kurucusu, vericisi, sunucusu tarafından İnna nahlün nezzeline zikra ve inna lehu lehâfidûn Tehvasınca korunacaktır inşallah Evet, evet muhtemelen Müslümanlar Kavmi Tübba'ın başkanı Peygamberi Zişan Efendimiz'den 700 sene evvel Yesrib'de o zaman Yesrib'de o zaman Medine'ye uğruyor ve bir kaside, bir neşide ile peygamber efendimizi metü sena etmiş. İki beyti de şöyle ben aldım ruhul beyandan muhterem Müslümanlar. dünyede de aynen geçiyor. Şehidtu alâ ahmede ennehu. dikkat buyurunuz. Şehidtu alâ ahmede ennehu. Resûlüm minallâhi bâri'ün nesemî. Felev müdde umri ila umrihi ve ziren lehu vebne ammi ya Rabb Tübba kavminin reisi böyle diyor şimdiden şimdiden yüzyıllar evvel Hazreti Ahmet'in Resulullah ve Nebiyullah olduğuna ve yaratılışta kainatın göz bebeği asalet mayası olduğuna inanıyorumdur sallallahu a muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Evet 700 sene evvel bir başkan bir devlet başkanı Allah kiraset verince muhterem Müslümanlar Hacibe İsaade Üstaalım kabri cennet olsun Hacı İsa Üstam Fatih gibi, Yavuz Selim gibi, Kanuni gibi Osmanlı sultanlarının sözü geçti mi? 50 veli kudretinden daha kadirlerdi derdi. 50 veliden daha güçlü, daha kadir insanlardı derdi. Mustafa Ayet'in hocamızın sözü. Yani bir Fatih, bir Kanuni, bir Yavuz Selim, bir Osman Gazi, bir Orhan Gazi, muhterem Müslümanlar zaten Osman Gazi. Osmanlıların dramına bakınız, Kadir Müsüloğlu'nun Osmanlıların dramı kitabının mukaddemesine bakınız. İlk defa Söğüt kasabasında böyle bir devletin temelini atacağında atıyla Konya'ya geliyor, Mevlana'mızla istişare ediyor. Selçukluların sonu, Osmanlıların önü. Yani Osman Gazi, 635 senelik saltanatın temel taşlarını aşk eri Mevlana'yla istişareden sonra atıyor Muhterem Müslümanlar.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 benim küçük torunlar sokağa çıkıyorlar bazen aralarında oyunun içerisinde daldırıyorlar bir de böyle bağırıyorlar biz biz biz fatihlerin nesliyiz diye fatihlerin nesliyiz ya. Evet yarın mahşerde onlarla olacağız Allah'ın lütfu keremiyle evet koca reis ne demiş muhterem müslümanlar şimdiden ben şahadet ederim ki Hazreti Ahmet Allah tarafından gönderilmiş peygamberdir Resuldür ve mayası tertemiz yaratılışı kar gibi beyaz ana sütü gibi tertemiz pırıl pırıl Cenab-ı Hakk'ın nurundan yaratılmıştır felevnudde umrih ila umrihi eğer imkanı olsa da muhterem Müslümanlar hani varakatü'nün nevfelin dediği gibi Bismarck Hamburg'dan sesleniyor muhterem Müslümanlar Al Alman devlet adamı, Almanya başvekili Bismarck, Risale-i Nur'u okuyanlar görecekler orada, Bediüzzaman da nakletmiş. Hamburg'da heykelini gördük muhterem Müslümanlar, bayağı başı bulutlara, varlıcasına öyle acayip bir heykel çıkmışlar Bismarck için. Bismarck öyle diyor, bütün semavi kitapları tetkik ve tahkik ettim, hepsi bozulmuş, tahrif edilmiş... Hz. Kur'an, sahibi ve Muhammed'in getirdiği gibi duruyor diyor. Kur'an, sahibi ve Muhammed'in getirdiği gibi duruyor diyor. Muhammed'in devrine yetişemedim. Ashabıyın arasında olamadım. Mahşerde beni rivayül, rivayül ham sancağın altında gölgelendir ve beni şefaatinden mahrum etme diyor Bismarck. ya muhterem ya ta Almanya'dan gelen çığlık ve feryat evet beni mahşerde sancağın altında barındır gölgelendir ve beni şefaatinden mahrum etme Muhammed'im diyor ey biz o peygamberin ümmetiyiz Elhamdülillahi itağılay Jean de Van diye bir Fransız alimi var muhterem Müslümanlar, es, daha eskilerden bu, Jean de Van Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed diye kitap yazmış. Fransız alimi Jean de Van Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed diye kitap yazmış, benim kütüphanemde Eskimez yazıyla tabu var, ilk tabu var benim kütüphanemde. Evet, İmam-ı Busrî'den kasideyi, Bürde'den beyitler de alarak Peygamber Efendimizi nasıl met ediyor bir Fransız alimi? Ya, Ya! bir Fransız alimi Peygamber Efendimiz'den "Sözlerim, kelimelerim senin için dar ya Muhammed. Sen söylenenlerin çok üstünde bir fevkalbeşer peygambersin." Muhammedün beşerun lâ kel beşeri bel hüve kel yakut beyne el diyor ya şair. Sosyal Mescit Televizyonu olarak yazmışlar da orada görmüştüm muhterem müslümanlar. Felev mudde başkan öyle diyor. Felev mudde umri ila eğer ömrüm Muhammed'in ömrüne kadar Allah Resulü'nün zamanına kadar varmış olsa feküntu veziran lehu ve Allah'ın yüce lalin ona vezir olurdum veya amca zadesi olurdum diyor. Yani akrabası olmak isterdim. Ya muhterem müminler, ya ya 700 sene evvel Peygamber Efendimizden "Tubbâ kavminin reisi" böyle diyor. Ona vezir olurdum, ona hadim olurdum. Onun ayak izlerine yanaklarımı sürerdim. Onun ordusunda vazife alırdım ve ona amca zadesi gibi yaklaşarak gölgesinden ayrılmazdım demek istiyor muhterem Müslümanlar. Evet. Kıymetli kardeşlerim burası dolu mu dolu. Evet. Şimdi ben Bâhi mana vereyim de sonra da Peygamber Efendimiz'in ahlak ve sünneti üzerinde hadise başlamıştık. iki fıkrada kaldı. Birkaç cümlede onun için söyleyelim. Derslerimizde devam ederiz inşallah Teala. Sadece şurada Sadi'den de isterseniz Gülistan'dan bir beyt arz edeyim. Sonra geçelim muzumuza inşallah Teala. Sâdî öyle diyor muhterem Gülistan Gülistan çok tatlı bir eser muhterem Müslümanlar.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 Ey ben de becerebildiğim kadar size o bahçeden bir şeyler sunmaya çalışıyorum inşallah. Rabbim kabule karin kılsın cümlemizden razı olsun inşallah o teala. Saadi Gülistan'ın da böyle diyor muhterem Müslümanlar. Çiğam divarı ümmet raki bahşet çünkü püştü ban. Çiğbak ezmevci bahran raki bahşet nuh keştü ban diyor. Ya Resulallah o ümmet için gam var mı ki... Duvarı sana dayanır diyor. Bak, bak, bak, bak. Sadiye bak. O ümmet için, o millet için keder ve gam olur mu ki istinadgahı, dayandığı, şefaatçısı, sahibi, peygamberi, kudret kaynağı sensin ya Resulallah. O geminin batmasından hiç korkulur mu ki kaptanı Hazreti Nuh ola diyor. O geminin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 diğer ümmetinden de muhterem Müslümanlar Kenan böyle lafazanlık ediyordu evet muhterem Müslümanlar ben şu dağa çıkar kurtulurum falan evladım bugün bu tufandan kurtulan olmayacaksa gel şu gemiye bin diyorum terzevekil hala babasına itiraz ediyordu dalga babayla evladın arasına girdiği gibi çarptı ve saman çöpü gibi kahroldu mahroldu gitti mesela muhterem Müslümanlar öyle olunca İslam delikanlısı İslam delikanlısı genç evladım Hz. Fahri kainatın vasiyetiyle vasiyet ediyorum bu gemiye bin ve dünyanın bela tufanından kurtul ve selam yani. peygamber efendimize uy ashabına uy selefi salihine uy Allah dostlarının nuruna gönül ver ve şeriatı ile amil, Kur'an nuruyla kamil, sünnet rengiyle mücehez ol ve ebedi kurtuluşun müccesini sağlığında dünyadan, dünyada al diyorum muhterem Müslümanlar. Şimdi isterseniz Ay-i mana vereyim sonra hadise geçeyim. Okuduğum ayeti kerimede dersimizin serlevhasını tezhin eden ayeti celilede Cenab-ı Hak Esra'yı Dibillah وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ azim. Muhterem dinocular, <gülüyor> ne gariptir ki ne acibdir ki alemlerin Rabbi vavu kasemle ve lamı tekitle buyuruyor. Vavu kasem erbabının malumu ve azim. Yani bütün bir beşeriyete teminatlı olarak sigarta, sigortalı olarak katiyet ifade eden ali beyanlarıyla Hazreti Akdesime kasam ederim ki ya Muhammed la <gülüyor> ala huluk nazim la mutekid erbabunun malumu mutlak ve muhakkak sen çok azim çok yüce bir ahlak üzeresin. Onun için eğer dünyada güzel ahlak diye bir şey varsa bir mana ve mefhum varsa akla Hazreti Muhammed gelir muhterem emirler. Hani Abdülkerim Celi'nin İnsanı Kamil diye bir eseri var muhterem sunular. Abdülkerim Celi'nin İnsanı Kamil diye bir eseri var. Orada diyor ki Hazret şu eserin ve diğer kitaplarında nerede insanı kamil demişsen gayem Hazreti Muhammed'dir diyor. Dünyalar durdukça insanı kamil tabiri evvela Hazreti Muhammed'indir.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 Hz. Muhammed'de en güzel örnekler vardır. Tamam mı Müslümanlar? Hacı Efendi kardeşim tamam mı? Gerçek Müslüman olmak istiyorsun. Hz. Muhammed'e bakacaksın. Kamil insan olmak istiyorsun. Hz. Muhammed'e bakacaksın. Aşk eli olmak istiyorsun. Hz. Muhammed'e bakacaksın. Muhlis bir kul olmak istiyorsun. Hz. Muhsindir mümin olmak istiyorsun Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Üsve-i hasene, yegane ali ve yüce ilahi örnek Hazreti Muhammed'dedir. Laqad fi akhir. Neymiş onlar muhterem Müslümanlar? Hocam Madem ki böyle diyorsun Madem ki Resulullah üsve-i hasenedir, madem ki en yüksek ahlak üzerinedir, <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın 360 temel ahlakı vardır diyor Peygamber Efendimiz. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın 360 temel ahlakı vardır, esas ahlakı vardır. Rabbim onların topyekunlu bana lütfetti buyuruyorlar.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 Evet muhterem Müslümanlar. Dostlar bazen öyle derler. Hocam zaten sen konuşmalarında biz ömür boyu dinledik hep mukaddime değinersin diyorlar. Allah'ımız herhalde öyle bir cilve söylüyor ediyor muhterem Müslümanlar. Öyleyse şuradan ben bir fıkra alayım. Gelecek Cuma devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ahlakınız nedir? Şahsiyetinizi öğren amiller nelerdir? Sünnetiniz nedir? Ya Resulallah diye Hazreti Ali'yi soruyor şifa şerhinde Ali'ül Kali'den nakletmiştim size geçen derslerimde. Evet muhterem Müslümanlar <gülüyor> Peygamber Efendimiz buyurdular El marifetü re'si mali, marifet sermayemdir vel hubbu esasi sevgi ve aşk dinimin esasıdır bir fıkrata alıyorum muhterem ezanımız okunuyor vel aklu aslu dini dinimin istinadgah ve kaidesi ve aslı da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 çelik çiviyle çelik çiviyle perçinliyorum akıl hakikati vahyin ışığıyla görür vahiy olmazsa akıl gerçeği göremez muhterem Müslümanlar Kemal Edip merhumun Kemal Edip Kürkçüoğlu radyolarda o konuşan diyanette vazifesi olan Kemal Edip Bey'in çok latif çok edip bir insandı muhterem Müslümanlar Konya'mızın Mevlana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 Efendim göz ışıkta, aydınlıkta, güneşte, avizenin altında görür. Yoksa göz eğer ışık olmazsa görmez. Akıl da muhterem Müslümanlar İslam'da en büyük nimettir. Akıl İslam'da en büyük nimettir. Kıvamul mer'i aklıhu ve men la aql lehu la din lehu. Kişinin kıvamı diyor Peygamber Efendimiz akıldır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Az evvel söyledim size. Ama aklın akıl olması için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 Kapı muhterem cemaati tamam mı gençler? Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter. Salü ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <gülüyor> Kelime-i, münciyeyi, i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek şene kapamalar mesib bu mukadder eyle. Hakk'a hak bülüp, hakk'a ıttibak, batılı, batıl bülüp, batıldan içtinab beleyen zümreyi Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı, ve i ahmediye Muhammediye-i mustafa -i ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikramıyla subhan ve ve alamin